94.9 Açık Radyo'da kamusla güreş başladı. Ben Didem Gürsap. Ben Kerem Doğan. Tam su içtim. <gülüyor> e, yarasın. Eyvallah. Efendim, e, kıl, tüy, kaş, kirpik, saç, bıyık, sakal devam ediyor. Evet. Beşinci programımız. Beş mi olduk? Olduk. Kıldan tüyünden işler. Evet. Melis Arıtman Alp'e bir kez daha teşekkür ediyoruz sağ desteklerinden ötürü. Teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ, bayağı değil mi? Kaç evet, defa hanımefendi teşekkürler. Çok destek teşekkür, oldu. Evet. Olsun. Önümüzde daha da var gibi görünüyor. Ee, sembollerden bahsettik. Alternatif sözlüklerden e, örnekler verdik geçen programımızda. Biraz devam edeceğiz semboller sözlüklerinin. işte gündelik hayatımızdaki saçın, sakalın, kalın tüyün... Hallerine bakacağız. Sen istersen sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlat. Söyleyeyim. Programımızla aynı isimde e, gmail adresimiz var. Bize yazmak isterseniz. Instagram adresimiz var. Ve e, hem geçmiş programlarımızın linklerini koyduğumuz... ...hem de programla eş zamanlı olarak... ...bazı görsel ve alıntıları yayınladığımız... ...Twitter adresimiz var. Evet. Buyurunuz bekleriz efendim. Takip evet. ediniz. Semboller sözlüğüne devam ediyorum. DALUS. DALUS. Ee, Hristiyan e, manastır yaşamına ait keşişler için başın tepe kısmının tıraş edilmesi e, İsa'nın dikenli tacını sembolize edermiş efendim ve papaz adaylı konumundan keşişliğe geçişi işaret edermiş. Hmm, bak bu İsa kısmını bilmiyordum. Evet ilginç. E, Hristiyan dünyasının önemli simalarından Aziz Paulus bir kadın için saçları sürekli uzatmanın ne kadar onur verici bir şey olduğunu, çünkü saçların onları bir örtü gibi kaplamak için kendilerine verilmiş olduğunu söyler. Anlar. Hep böyle, hep düzenli olsun, toplu olsun değil mi? Ya da örtülsün. Sonra örtülsün. artık öyle örtü gibi olması da yetmiyor. Örtüyoruz üstüne. Ama tarihi öyle çok toplu olan... ...saçları düzenli olanlar değil de... ...daha çok dağınık olanlar yapıyor efendim... ...ne güzel söyledin Kerem'ciğim... Evet. Evet, ...bu doğru. havari için kadın saçı doğal bir süs... ...kadınsı iffetin bir sembolü... ...ve yapaylık barındırmayan bir güzelliktir... ...demiş... ...Aziz Pavlus... ...yine Hristiyan ikonografisinde... ...Bakire, Meryem ve Azizeler... ...genellikle yumuşak, sarı, dağınık saçlara... ...ve sadelikli, sadelikli bir... ...asayete sahiptirler demiş hmm. efendim... Orta çağda genç kızların bekaret sembol, sembolü sayılan açıkta bırakılmış saçlara sahip olma hakları vardı. Ancak evlenildiğinde orta çağda bu genç kızlar saçlarını toplamak veya başlıkların altında gizlemek zorundaydı. Allah Allah. Evet. Yani, Başta böyle dağıtıyorlar efendim bekarken. Kendini gösterene kadar gibi. Hadi başka bir ifade kullanmayayım. Evet. Sonra da evlisi başı bağlandı denir ya. Evet. Başı bağlanıyor hakikaten. Evet. <gülüyor> Yani bu arada demin de şey etmiş olmayalım, hani e, ayrımcılığın biz de parçası olmayalım. Sen çok güzel dedin ya, genellikle o saçı dağınık olanlar bir şeyleri yaptılar gibi. Tabii öyle olmayan da Tabii şey. her canım. türlü Genelde... görüntüyle ilgili <gülüyor> sorunumuz yok çok aslında ama... Allah şükür. ...başka bir cinsin e, yani istek ve baskısız sonucu e, karşı cinsi... ...bir şekle sokması ile ilgili sorunumuz var aslında... ...yoksa isteyen istediğini yapsın efendim... Bence. ...içimde kaldı da dedim... ...anladım farkındayım... ...söyledin <gülüyor> evet devam edelim... ...buyrun... Yani ...Orta Çağ'a devam edeyim biraz... ...Orta Çağ'da ayrıca kafası kazılı olmak... ...düşmanlara <gülüyor> ve zina yapan kadınlara uygun görülmüş... ...yüz kızartıcı bir cezalandırma şekliymiş hmm. efendim. Evet. İkinci Dünya Savaşı'nda da böyle var. E, Nazilerle birlikte olan ya da olduğu iddia edilen kadınların bazı yerlerde saçları kazınıyor. Ve hmm. keza e, aslında Nazilerin de bizzat kendi eziyet çektirdikleri gruplara aynı şeyleri yaptıklarını evet. görüyoruz. evet. Sakala bakıyoruz yine semboller sözünde güç ve sağduyu simgesi tabii. Antik Yunan tanrıları ve kahramanları kendi soyluluklarını ve savaşçılar sosyal sınıfına aidiyetlerinin sembolü olarak genellikle sakallı temsil edilmiştir. Bunun çok örnekleri de var değil mi? Hep böyle Zeus'u böyle işte ya da Poseidon'u tıraşlı hiç görmedim ben sen gördün mü? Hayır, hayır. hayır. <gülüyor> Baya bir de böyle kıvırcık gür sakallıdırlar hep. Evet. <gülüyor> Doğru. Yani çıkmadılar efendi gibi karşımıza efendim hep. Diyorsun. <gülüyor> e sen, sen de onlarla bir kardeş gibisin aslında. Evet. Ee, sakal, Ortodoks kilisesi rahipleri. Ee, Müslümanlar ve Ortodoks Yahudiler için sakal kendini Tanrı'ya adamanın ve bu dünyanın boş şeylerini reddetmenin bir sembolüymüş efendim sakal. Hmm. Sakal uzatmak bir yandan sıkıntının da sembolüdür. ...eski Mısır ve Roma'da sakal uzatmak bir yaz simgesiydi. Yani bizde de var aslında, Yahudilerde de var. Ee, bizde Alevilerde, Muharrem aylarında e, hmm. sakal uzatırlar. Hmm. Öyle bir dönemde söz konusu. Semboliler sözünde bunlar var Dinemciğim. Güzelmiş. Evet, sende de kadın düşmanı sözlük vardı galiba. Evet var aslında, ona mı geçeyim? Sen <gülüyor> Tamam. Ee, efendim Agnes Michon'un kadın düşmanı sözlüğü can yayınlarından basılmış. E, saç topuzunu tanımlamış. E, erkeklerin pantolon fermuarlarını yokladıkları gibi kadınlar da saç topuzlarını yoklarlar demiş. Kim demiş? Henri de Monterlan. E, 1930 ile 44 arasında yazdığı defterlerinde söylemiş bunu. Hmm. Ee, saçlarla ilgili bir tanım var ee, Bunu da bir doktor söylemiş Onu baştan söyleyeyim de Doktor J.B. Fons diye birisi ee, Buyurmuşlar galiba Öyle, buyurmuş. öyle ima, imalı evet. konuşunca <gülüyor> Bir dinleyiniz Kız çocuklarda Diğer cinsteki çocuklar gibi Hatta belki de onlardan daha bile fazla ...fazla oranda beyin hastalıklarına tutulma eğilimi vardır. Hmm. Bu durum kafayı sıcak tutan uzun saçlarla dolaşma alışkanlıkları nedeniyle daha da kötüler. Hay maşallah. Bil bilim de <gülüyor> <saymışım> keşke bunu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Böyle efendim kadın düşmanı sözlük. Ben evet. hatta saçla ilgili çok daha fazla şey bekliyordum kadın düşmanı sözlükten ama... Fazla <gülüyor> araştırmamış diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar <gülüyor> Biraz gündelik şimdilik. hayatımızın tarihine bakayım. Kudret Emri oldun. İşte İş Bankası. Bu ara Sıfya e, faydalandık. İş Bankası yayınlarından çıkan. E, tarak başlığı var. Yine saçla ilintili olduğu için bakmak istedim. Tarağın tarih öncesine uzanıyor tabii. Hint Avrupa dillerinde e, tarağın kökü diş anlamındaki gomhos sözcüğüne bağlanıyor. Ee, Sanskritçede jambra kilise Slavcasında zı bu diye geçiyor. Yanlış telaffuz etmiş o dedim. Ee, Yunanca kimse anlamayacaktır merak <gülüyor> etme. <edelim>. Sanskrit <gülüyor> <gülüyor> kilise kilise Slavcası. Evet. Belki anlayam vardı. hocam evet, insanların. Bugün hakkını yemeyelim problemi. <gülüyor> <gülüyor> varsa bilen bize Lütfen. telaffuz ederse seviniriz. Evet. Kilise Slavcası, zı bu diye okuyorum ben. Ee, Yunanca uzun sivri çivi anlamında gonfos kök olarak. İşte Letonca kemme, eski yüksek Almanca'da kamp, danca kam, eski İngilizce'de kamp, yeni İngilizce'de komp ve hmm. tarak demektir. Benzer gidiyor. Türkçe tarak e, e, kökeni ise tarım ve darının da kökü olan tarımak Taramaktan ha. geliyor. Ee, i̇lk elektrikli tarak işte 1970 60 yılında icat edildi efendim. Peki. Elektrikli tarak. tarak evet. Öyle bir söyledin ki çok yaygınmış hmm. gibi <gülüyor> evet, sanki. Evet, <gülüyor> evet. Ben de şaşırdım ama sen hiç <gülüyor> kullandın mı elektrikli? <gülüyor> Hayır ben neredeyse tarak kullanmıyorum desem yeridir. Yani Doğrudur. yıkanırken yapsam. Evet. Bigu diye baktım. Ee, Fransca'dan aldığımız bigu'nin aslı İspanyolca bigote yani büyük sözcüğünden. Türetilen bigotelle olup Aha. 17. yüzyılda aslında bıyık düzeltme cımbızı olarak Fransa'ya geliyor. Sonra işlev de değiştiriyor. 1860'larda kadın saçında kullanılmaya başlanmış bigotia. Hmm. Bıyıkları kıvırıyorlar öyle bıyık. Sen geçen sefer Twitter'da da eski haftalarda bayağı ilginç sakal bıyık modelleri. Evet, evet paylaştım. Evet. Daha neler var? Yarışmalar düzenleniyormuş. Onlara da baktım internetten. Nasıl yaşıyorlar onlarla? Ben bir kısmını o Zor olsa düşündüm. gerek yani. <gülüyor> çorba Çünkü içmek. Ço çorba içmiyorlar <gülüyor> da. <de. gülüyor> İstelerde çok ilginç görüntüler. <gülüyor> Masarofodruz çevresindeki insanlar. Çünkü hakikaten uzun uzun yani yabet yani tahayyül etmek zor. Bence bakınız efendim. Bakın efendim evet Twitter'a ee, birkaç hafta Yarışmalar önceki... varmış işte sakallarla ilgili işte bıyıklarla ilgili. Gayet sivri uzun hani böyle neredeyse on on beş santim değil mi? Böyle ilginç şekiller, Tabii şeyler. Tabii onlar bir takım malzemelerle de öyle tutuyorlar yoksa hani yıkanıp <gülüyor> normal dururken öyle durmaz ama ay neyse çok şey oldu şimdi evet. Buyurun. Sen damıtılmış <gülüyor> sözlere bir gir bakalım. Ben Giyin. devam edeceğim çünkü gündelik hayatın tali evet. Ben şimdi böyle biraz şairane de takılacağım ama sonra o şairane bir bozacak. Şu an. Bugün zıtlıklar bu ara. <gülüyor> Pekala. Efendim Ertuğrul Saraçbaşının ben de çok eski bir seçilmiş sözleri vardı Yapı Kredi Yayınları yakın zamanda onu damıtılmış sözler başlığı altında ve tabii genişletmiş de yazar bastı e, oradan saç başlığı altında hem çeşitli e, değişler alıntılar var hem de şiirlerden bazı dizeler paylaşacağım e, Manander'dan bir e, hemen cümle aksaçlar aklın işareti değildir demiş hmm. ve hemen e, bunu destekleyen Mevlana'dan bir e, alıntı var e, insan e, akılla pir olur Saçı sakalı artmakla değil demiş Mevlana. Hmm. Akıl büyüktür saç sakaldan. Hmm. Fakat hemen bunun zıttında da bir Bertrand Russell alıntısı var aynı kaynakta. E, birlikte söylemek istiyorum. Saçlarım ağırdıkça insanlar anlattıklarıma daha çok inanıyorlar demiş. Hmm. E doğru evet. bir ağırlığı oluyor hakikaten yani. Oluyor mi? işte. E, ...oluyor ama sırf ne olmadığı... E, da. ...o da kesin yani. tabii canım... <gülüyor> ...akıl baştadır hikayesi... ...devam ediyoruz... E, ...Mehmet Şerif Sabri Çelebi'den bir e, kısa alıntı... ...uslandı gönül... ...her saçı zincire vurulmaz demiş... ...bir de zincire benzetme de vardır... ...böyle alt alta zincir zincir... ...ben halka, halka gibi ...uslandı gönül... ...her saçı zincire vurulmaz demiş... ...yani saçı ha, böyle zinciri. zincir gibi kıvır kıvırcık olan... Ee, hmm. ya da dalgalı uzun saçlılara artık uslandım o kadar da çabuk vurulmam hmm. Aşık olmam diyor. Lesing'ten bir alıntı. Kır saçlara coşkun bir delikanlı kafası taşımaktan daha bayağı bir şey olamaz demiş. Nasıl yani? Ya nasıl yani şöyle diye düşündüm ben. Ee, böyle saçları kırlaşmış ve beyazlaşmışken hala çok delikanlı gibi davranan hmm. insanlar vardır ya. Hatta daha çok yakın bir zamanda bir arkadaşımla Burçin'le konuşurken böyle Peter Pan sendromunu falan da andık. Böyle ergenlikten kurtulamayan. ...erkek yapısı... ...çok yaşlandığı halde aşırı genç gibi... ...davranma hali... Hmm. ...ben öyle değerlendirdim... ...yani başka bir açıklaması varsa... Evet. ...bilemeyeceğim... ...devam ediyoruz efendim... Ee, ...şimdi burada Erzurum'da İbrahim Hakkı'dan... ...bir e, alıntı var... E, ...hatta renklere göre saçları ayırmış... ...kim ki saçıdır kara... ...sabrı var ana ara... Hmm. ...diyor... ...kim ki saçı sarıdır... Kibri gazap kârıdır. Allah, Allah. Vallahi. Kim ki saçı nerm olur. Nermi yumuşak demek bu arada. Hı hı. Eblehü bişerm olur. Bişerm de utanmaz demek. Burada bayağı bir şey var. Yani sınıflama var. Biraz da tabii... Enteresan, farklı, taraflı. Taraflı, taraflı mı artık? Artık yani evet, <gülüyor> e, siyah saçlı olanları sabırlı, sarı saçlı olanları kibir Kendisi ve gazap muhtemelen sahibi. muhtemelen siyah saçlıdır. <gülüyor> Mu muhtemelen, bir der zorumlu olduğuna göre evet. e, tahmin daha çok öyle oluyor. E, öte yandan da yumuşak saçlıların da aptal ve utanmaz oldukları gibi buyurmuşlar. Buyurmuşlar. Evet. Ee, devam edeyim mi? Daha çok var bende alıntı ama senin... Aslında bir şarkı arası verelim. Sen sonrasında devam et canım benim. Hep geliyor. Ben de her evet, şarkı, şarkı arası geldiğim bir gel. şaşkınlık şarkı, şarkı, içindeyim. Nikkei, Nikkei'den evet. gelsin. Black hair. <gülüyor> This night my kisses were banked in black hair And in my bed, my lover, her hair was midnight black And all her mystery dwelled within her black hair Black hair framed a happy heart-shaped face, and heavy-hooded eyes inside her black hair shined in me from the depths of a hair of deepest black. While my fingers pushed into her straight black hair Pulling her black hair back from a happy heart-shaped face To kiss a milk-white throat, a dark curtain of black hair Mothered me, my lover, with her beautiful black hair The smell of it is heavy, it is charged with light On my fingers, the smell of her deep black hair Full of all my whispered words, her black hair, and wet with tears and goodbyes, a hair of deepest black. All my tears cried against a milk-white throat. Hidden behind the curtain of her beautiful, beautiful black hair As deep as ink and black, black as the deepest sea The smell of her black hair upon my pillow head and all its black-headed reds Today she took a train to the west Today she took a train to the west Today she took a train to Nick Cave'den dinledik Black Hair ee, saçtan, kaştan, kirpikten devam ediyoruz şiirlerle. Ertuğrul Saraçbaşı'nın damıtılmış e, sözlerinden artık e, bazı şiir alıntılarına geçtik. Şeyhülislam Leyla, e, Yahya'dan bir e, alıntı. Zülfü siyahinden kesilir mi değil Şeyda bir rabıdadır can ile canan arasında demiş. Yani e, dili şeyda deli gönül, düşkün gönül demek. E, senin siyah zülfünden zülf kelimesine artık e, mutlaka bir altını çizmek gerekiyor. Saç manasında divan edebiyatında çok geçen. E, bu e, senin siyah saçların diyor canla canan arasında bir bağdır, bağlar. Hı. Yani hep böyle benzetmeler e, edebi sanat ve mazmun sözcüklerine bile var biliriz aslında bu saç kaş kirpikten. Hı hı. Ee, sonra Mehmet Cemal'den bir alıntı var. Aşık olmuşken melekler ey peri şan zülfüne düşmesin mi söyle insanlar peri şan zülfüne. Hı. Şimdi ilkinde diyor ki e, melekler senin peri şanlı yani peri adlı o şanlı adlı anılan saçına e, hayran aşıktır. Şimdi İnsanlar da diyor senin perişan, dağınık saçlarına hayran olmasınlar mı? Birinde perişan, hmm. peri adlı, peri namlı gibi öbür, öbüründe bayağı bizim bildiğimiz perişan, hı hı. cinas yapmış efendim. Nef'i, zülfüne kalsa perişan eylemezdi dilleri. Yani gönülleri perişan etmezdi saçın diyor. Hı hı. Ona kalsa, anı da tahrik eden bağdı sabahdır neylesin, onu da e, sabah rüzgarı, ...kahrik etmiş, birbirine katmıştır. O yüzden hmm. bizi böyle perişan eder diyor. Hep sana, hep sanat efendim. Aşık Gevheri'den bir alıntı. Güzellerin bahçesinde açılan lale midir, sümbül müdür, gül müdür... ...beyaz gerdanına inip saçılan zülf müdür, kakül müdür, tel midir? Demiş. Hmm. Ee, sonra Naili Kadim'den bir alıntı. Ee, Bağlanır zülfüne diller, nice cadusun sen... Şimdi burada şey bir araya girmek istiyorum. Zaten hepsini biraz sadeleştirerek giriyorum ama... Araya gireyim direkt, direkt orada, oradasın zaten. Oradayım evet. Yani iki açıdan e, açıklayıp Türkçeleştirmek dışında... ...yani gönüller zülfüne saçına bağlanır. Sen nasıl bir cadısın diyor. Hmm. Fakat bu işte e, kadını saçıyla bu kadar öven, yücelten... E, ...onu aşığı perişan eden bir şey olarak gören... ...aslında erkek zihniyetinin... Burada tabii gene bir e, övgü olarak da görülebilir. Hani e, herkesi bağlıyorsun kendine, cadı gibi büyü yapıyorsun. Sonra gerçekten bir cadı gibi görme hali, o saç üzerinden oluşan tahakküm, kapatma, kestirme hikayeleri. Şimdi şey aklıma geldi yani bunlar kavuşmuş hallerde mi acaba? Aşık eğer... Bunu saçını görme ihtimali hep hayal üzerine, hayal üzerine kurulup bir divan Evet. Öyle. Yani divan şiirinde zaten bu e, aşkların çoğunda sembolik, uzaktan Hı -hı. E, işte bir yüzeysel takılma söz konusu diyelim. Hı -hı. E, takılma uymadı divana ama hadi halk edebiyatında daha tabi hayatla iç içeler ve birazcık daha bir şeyleri görme ihtimali yüksek. E, devam edeyim mi? Başka bir kaynak var ama. E ben devam edeyim biraz Ev canım, da. Diyormuşum. Evet canım çok böyle divan şiiri dersi gibi olmasın <gülüyor> evet, yani. Evet gündelik hayatımızın tarihine devam ediyorum. E, saç başta altında Anadolu'da kızlar saçlarını kesmez evlendikten sonra zülüf kesilirdi demiş. E, 1481 yılında ölen ilk Osmanlı tarihçilerinden Aşık Paşaoğlu Derviş Ahmet sakal kesmenin Osmanlı'nın kuruluş zamanında bir ceza olduğunu Hmm. Anlattıktan sonra kendi zamanında sakal kesmenin bu arada da kadınların saç kesmesinin adet haline geldiğini anlatırmış. Ee, erkeklerin saçlarının uzun olması Roma İmparatorluğu sonrasında... ...Barbar Kuzeyli aşiret geleneğinde kralların egemenlik isimgesiymiş efendim. Ay bir daha söylesene. Ben erkeklerin saçlarının uzun olması evet. Roma İmparatorluğu sonrasında barbar kuzeyli aşiret geleneğinde kralların egemenlik simgesiymiş hmm. İngiltere ve Fransa'da kral ve aristokratlar kiliseye rağmen saçlarını uzatıyorlardı 11. yüzyıldan itibaren papalar da bu konu üstünde durmuşlar e, fakat 15. yüzyıla kadar önemli bir başarı sağlayamamışlar efendim hala uzatmaya devam etmişler yani saçlarını hmm. Çinde erkeklerin saç bununla ilgili bir şey ko konuşmuştun ya o tam o, o an söyleyecektim bunu Çin, Çinde erkeklerin saçlarını ha. kazıyarak arkada uzun kuyruk bırakmaları aslında imparatorluğa imparatora bağlılık simgesiymiş. Hmm. Son imparator filmini hatırlıyor musun? Berk evet. Babesinin. Evet. Orada çok örnekleri vardı böyle saçta kel arkaya doğru uzanmış uzun kuyruklar. Evet. Ee, Budist rahipler, Anadolu'da kalenderiler ve daha sonra Yeniçeriler ve bazı Alevi dediler arasında da aynı saç biçimi varmış. Bu kazıtıyorlar, arkadan evet ee, Eski ahitin gücünü hiç kesmediği saçından alan kahramanı olan Samson'un da Hı -hı. bir hikayesi var. İşte İbrani geleneğindeki saç simgeselliğinin örneğidir diyor. Ee, bu simgesellik e, fanatik Yahudilerin zülüflerinde. ...ve Tevrat geleneğine bağlı... ...Rastafaryanların hiç kesmedikleri... ...dreadlocklarında... ...görürüz diyor. Aslında bu ilginç geldi bana... ...bunu bilmiyordum. Hmm. Rastafaryanların... ...Tevrat geleneğine hani bağlı olarak... ...saçlarını hiç kesmedikleri... ...ben de bana... bilmiyordum. Değişik. Evet. Samsun'un... ...hikayesi de aslında bütün gücünü... ...dediğin gibi ondan alıyor ve... ...sonra... Dalida aşık olduğu... Evet. ...aslında o aşkından da... ...yararlanarak... Evet. Filistiniler aslında öldürüyor. Filistinler üstünde bir gücü var Samson'un. O saçları kestiğinde güçsüz kalıyor ve Filistinlerin eline mahkum olarak düşüyor aslında evet, Samson. Evet. Yani en temel sırrını gücünü, gücünü, yok gücünü aşık olduğu kadına evet. anlatarak. Evet ee, gücünden mahrum kalıyor. Kalıyor. Ve <gülüyor> onun da resim sanatında çok fazla çizimi vardır evet, aslında. Ben paylaşacağım Twitter'da var bir iki örnek. Ha, evet çok. Hı -hı. Ee, sonra da ama e, Yahovaya tanrısına. E, mahpusken e, gücünü tekrar geri vermesi için dua ediyor ve duası kabul oluyor aslında hı hı. E, onu sergilemek için Filistin halkına e, götürdükleri zaman e, o güçle o sütunları yıkıyor ve oradaki herkesle birlikte kendisi de ölüyor hikaye böyle filmleri falan da çok çekilmiştir evet, evet, çok, yani, e, resim sanatında da hakikaten çok örnekleri var onlarla ilgili paylaşımlarda bulunacağız. Aslında Bitti. bir ara verelim. Ara verelim. Bitire devam edelim. <gülüyor> evet. Ara veriyor bir türlü <gülüyor> bitmiyor. Kaç program olacak bilmiyoruz sevgili dinleyiciler. Hoşçakalın. hoşça kalın, iyi haftalar. Haftaya görüşmek üzere.